1982, numaralı konu, kurdun bir çobanla konuşması ve Hazreti Peygamberin peygamberliğini haber vermesi, evet, kurt bir koyunu kaptı, çoban kurdu kovalayarak koyunu geri aldı, kurt kuyruğu üzerinde oturarak, ey çoban, Allah'tan korkmaz mısın, benim rızkımı, Allah'ın bana gönderdiği rızkı benden aldın, dedi, çoban, hayret, bir kurt benimle insanların konuştuğu gibi konuşuyor, dedi, kurtsa, bundan daha hayret verici olanı sana söyleyeyim mi, Muhammed adında birisi Yesib'de halk, geçmişten haber veriyor, dedi, bunun üzerine çoban Medine'ye yanıncaya kadar koyunlarını sürdü, koyunları Medine'nin bir zaviyesinde bıraktı, sonra Rasulullah'a gelerek durumu haber verdi, Hz. Peygamber insanların toplanmasını emrettikten sonra çobana, bu insanlara olayı anlat, dedi, o da başından geçenleri söyledi, Hz. Peygamber, çoban doğru söylüyor, Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiyle bastonunun başındaki püskül kişiyle konuşmadıkça, ayakkabısının bağları onunla konuşmadıkça, aile efradı kendisi yokken ne yapmışsa onu uyluğundan dinlemedikçe kıyamet kopmaz buyurdu.